Ebu Said el-Hudur radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayeti muhtelif kaynaklarda geçiyor Şeyh Albani sayıya 1908'de sayı cami sahirde 3759, 3760 3766, 3797'de zikrediyor hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sadakatü sır tutfi uğazadar rab evet. Gizli olarak verilen sadaka Rabbin gazabını ne yapar? Söndürür. Bu hadisin Devamında da diyor ki Ve sılatul rahim tezidu fil umur Sılayı rahim Ömrü ne yapar? Uzatır Ve Elül ma'ruf Yaki mesari essu ki bunu söyledik He, İyi iş işlemek Kötü neleri? Hususları, hadiseleri Ne yapar? Engeller insanı ne yapar? Muhafaza eder He, Demek ki gizli olarak verilen sadaka Rabbin gazabını söndürüyor Arkadaşlar Rabbin gazabını, işte Rabbimin gazabını nefsimden ne yapmak? Uzak etmek için ne yapmalıyım? İnfak etmeliyim, tasadduk etmeliyim. Bu hadisin muhtelif şahitleri var. Abdullah bin Cafer'den, İbni Abbas'tan, Ömer bin Hattab'tan, İbni Mesut'tan, Ümü Selem Ebu Umame Elbahili, Muaviye bin Hiye'de, Enes bin Malik vesaire Kitap çıktığı zaman inşallah orada bu rivayetleri teker teker ne yaparsınız? Görürsünüz. Mütevatir. Evet. Yani mütevatir değil, sayı hadis. Mütevatir tabii farklı bir terim. Neden tasadduk etmeliyim? Diğer bir madde arkadaşlar. Hata ve günahlarımın bağışlanması için tasadduk etmeliyim. Hata ve günahlarımın bağışlanması için tasadduk etmeliyim. Evet. allah Teala Bakara 271'de bakın ne buyuruyor. İn tubdus sadakat fene'immahi ve in tuhfuhuha ve tuhel fukara fehuve khayrun lekum ve ankum min vallahu bima taamalon kabir ne diyor eğer sadakaları açıktan verirseniz ne ala eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter demek ki günahlarımın affedilmesini örtülmesini Bağışlanmasını istiyorsam ne yapacağım? Tasadduk edeceğim. Allah yapmakta olduklarınızı da ne yapar diyor? Bilir diyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bakın bu konuda ne söylüyor? Kab bin Ucra hadisi ki çok fazla rivayeti yoktur radıyallahu anh. Yine aynı hadis Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayet edilmiş. Şeyh Irva 411, Sayı Cami sayır 5136 ve diğer eserlerinde hadisin sayı olduğunu söylüyor diyor ki peygamber ve vesselam ve sadakatu tutfiul hati'e kema yutfiul ma'un nara subhanallah suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hatayı yani günahı söndürür suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hatayı yani günahı ne yapar arkadaşlar söndürür yine başka bir hadis bu haribi rivayeti hazreti ömer'den Radiyallahu an diyor ki: Fitnetur racil fitnetur raculi fi ehlihi ve malihi ve carihi. Tekfferu's salatu ve sadakatu ve'l emru bil ma'ruf ve nehyu anil munkar. Kişinin fitnesi ehlinde, ailesinde, malında, çocuğunda ve komşusundadır. Yani bunlardan fitneye ne yaparsınız? Ne olursunuz? İşte bu fitneyi namaz sadaka emri bil maruf ve nehy-i münker örter diyoruz. Evet. Demek ki günahlarımın örtülmesi için ne yapmalıyım arkadaşlar? Tasadduk etmeliyim. Yine neden tasadduk etmeliyim? infak etmeliyim? Çünkü infak ve tasadduk imanın delilidir. İmanın neyi? Delilidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurur. Müslim rivayeti Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh rivayeti uzun bir rivayet lazım olan bölümü ve sadakatu burhanun Öncesinde imandan bahsederken diyor ki sadakada burhandır. Yani bu imanın neydir bir delili burhan ne demek? Delil demek. Sadakada nedir? İmanın delilidir. Hatırlıyor musunuz? Hani infak demiştik Ha, ne tüneliyle geçerek nereden? Nifak tüne nifaktan İslam. bir tünelle neye? İslam'a geçmek. infak aynı kökten geliyordu. Orada da buna ne yapmıştık? Kısmen işaret etmiştik. Çünkü sadaka imanın neyidir burhanıdır. Delilidir. Evet. Yine neden tasadduk etmeliyim arkadaşlar? Neden? Evet. Çünkü tasadduk edenlerin cennette girmeleri için çağrılacakları bir kapı vardır. Onun ismi de sadaka kapısıdır. Babu sadaka diyor. Evet. Cennette özel bir ney? Kapı. Kim girecek oradan? Sadaka verenler ki bu rivayet uzun bir rivayet. Sadece bu kadar bölümü bizi ilgilendiriyor. Onu da Buhari ve Müslim ne yapmış gene? Rivayet etmiş. Yine neden tasadduk ederim, infak ederim arkadaşlar? Çünkü sadaka malı temizler. Çünkü sadaka malı temizler. Kays bin Ebi Gareze radıyallahu anh bakın ne buyuruyor? Ebu Davud Tirmzi ve Nesai'den rivayetle Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın esnafa bağırıyor. Diyor ki, Ya maşeret tüccar. Evet. İnnel bey'a yahduruhu lagvu vel halifu. Bir rivayetin vel kezi bu. Feşubuhu bis sadaka. Ey tacirler topluluğu. Yani tüccarlar, tacirler. Şüphesiz alışverişte boş laf ve yemin. Nesai rivayetinde ve yalan bulunur. Alışverişte boş laf, yemin Nesai rivayetinde de ne bulunur? Yalan bulunur. Onun için siz ona sadaka karıştırınız. Onun için siz ona sadaka karıştırınız. Ne demek? Sadaka verin. Yalansız kim? Ticaret yapıyormuş bakalım. Yeminsiz kim? Zaten çok yemin eden neden? Tacirden alışveriş yapmayacaksın. He. Ama yani bu adamın da bütün kazancı ne değil? Haram değil. İşte temizlenmesi lazım biraz. Değil mi? Allah'ın istediği kadarıyla. Ona ne karıştıracak? Sadaka karıştıracak. Ondan ne yapacak? Sadaka verecek. Evet. Son madde olarak arkadaşlar. Evet. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai. Söyledim ya. Evet. Son madde olarak neden infak ve tasadduk etmeliyim? Müslüman olan anam babam adına tasaddukta bulunmalıyım. Çünkü onlar adına verdiğim sadakanın sevabı kabirlerinde oldukları halde onlara ulaşır. Bu davranış onlara iyilik etmek ve onlara teşekkürde bulunmak cinsinden, kabilindendir. Nitekim bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden annesi adına tasaddukta bulunmak için izin istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde. Onun adına sadaka vermesi için ona ne yapmıştı? İzin vermişti. Muhtelif rivayetleri var. Buhari ve Müslüman Ayşe anamızdan, Ebu Davud Sa'd bin Ubade'den, Ebu Davud ve tirimizi yine İbni Abbas'tan. İşte bütün bu nedenlerle ne yapmalıyım ey Müslüman? Hayır çalışmalarını, hayratı desteklemek, yetimlerin, muhtaç, muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını ve hastaların tedavilerini üstlenmek amacıyla ne yapmalıyım? Malımın bir kısmını infak etmeliyim. Bir kısmını tasadduk etmeliyim. Allah azze ve celle Bakara suresinde bakın ne diyor 148. ayet? Festebequ'l hayrat. Hayır işlerinde ne yapın? Yarışın. Yine Ali İmran'da bakın ne diyor? Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ardhuha semavatu vel ard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 Ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Bunların hepsini güzel davranış olarak ne yapıyor Allah Azze ve Celle görüyor? Bollukta ve darlıkta infak ne güzel değil mi? Öfkeyi yutmak ne güzel. İnsanları affetmek ne güzel. Heh. 34 tane arkadaşlar ne yaptık 2 ders boyunca? Neden saydık? Temel neden? Sebep saydık. Bütün bu sebeplerden dolayı ne yapmalıyım? infak etmeliyim. E şöyle şu nedenleri, sebepleri arkadaşlar bir düşünürsek geri ne kaldı Allah aşkına? Ne kaldı? Dün 17 tanesini saydık. Bugün geri kalan 17 tanesini saydık. Başka ne var? O halde infak ve tasaddu yılda bir kere zekatla hatırlamak yerine infak ve tasaddu yılda bir kere zekatla hatırlamak yerine her zaman hatırlamamız gerekir. Her zaman hatırlamaya gayret etmemiz gerekir. İnfak ve tesadduğun her alanında, her bölümünde yani fakiri yedirip içirmek, giyirmekten tutun, öğrenciyi ne yapmak, okutmak, başka, İslam müesseseleri ayağa kalkma, kaldırmak, kalkındırmak, başka, ilim, irfan meclislerine ne yapmak, idame ettirmek, başka, Bekarları evlendirmek, başka yoldan çıkmış olanları ne yapmak? Ne yapmak? Evet, ıslah etmek için. Şu hadisi i̇bn Hacer Rahmetullah Ali Fethül Bari'de çok enteresan şerh eder. Ve bu hadisten çok etkilendiğini özellikle beyan eder. Nedir o hadis arkadaşlar? Zalim olsun, mazlum olsun Müslüman kardeşine yardım et diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Zalim olsun, mazlum olsun. Müslüman kardeşine yardım et. Şimdi sahabe mazluma yardım etmeyi anlıyor. Anlam veriyor da zalime nasıl yardım edilir? Buna bir türlü anlam veremiyor. Ve bu soruyu Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Diyor ki ona yardım ederek onun zulmünü engellersin. Böylelikle ona ne yapmış olursun? Yardım etmiş olursun. İşte hani o, o zaniye meselesi var ya, hırsız meselesi var ya, işte bu hadiste ne kadar uyuşuyor değil mi? Ne kadar örtüşüyor? O bakımdan işte bütün bu nedenlerle bu nedenlerden dolayı infakı dini vecibi olmaktan çıkarıp hayatımızın her anına sokalım arkadaşlar. Zekatı sadece yılda bir kere hatırlamayalım. Her an her gün ne yapalım? İnfak için. Tasadduk için hasbel kader. Böyle bir şıkkı temratin. Velev ki ne olsun? Yarım bir hurma bile olsun. Ne yapalım? İnfak ve tasadduk edelim. Bunu maddi anlamda yapabileceğimiz gibi fe tecit fe bi kelimetin tayyibetin Dün aldık rivayeti. Bulamazsan güzel bir sözle. O da mı olmadı? Sözünde mi yok? Kekemesin konuşamıyorsun. Değil mi? Güzel bir tebessümle. En azından ya kardeşim nasılsın? Derdin vardı geçen gün. Derdin ne halde? Yapamasan da kükre. He, yardım edebileceğin bir şey varsa söyle demeyi bilerek. Ama biz infak ve tasadduktan özellikle neyi anlıyoruz? Bu iki şıkkı değil de neyi? İnfak ve tasaddukun neyini? Maddi anlamını anlıyoruz. O bakımdan bunu kültürümüzün bir parçası haline getirmeliyiz. Yılda bir kereye mahsus olmamalı. Hayatımızın her anına mahsus olmalı. Zekat olmazsa olmazdır zaten. Onu yapacaksın o dini bir ney? Vecibedir. He, ancak... Tasadduk dediğimiz, infak dediğimiz o alan çok geniş bir alandır. O bakımdan ne yapmalıyız? Bu konuda istişareler yapmalıyız. İnfaki ve tasadduku hak ettiği yere ulaştırmalıyız. Hak ettiği alanlara ulaştırmalıyız. Yani infak ve tasadduk ferdi ibadet olduğu kadar içtimai ibadettir. Genel ibadettir. Bu konuda herkes birbiriyle ne yapmalıdır? Yardımlaşmalıdır. Yardımlaşma demek fikir almadır. Yardımlaşma demek insanların halini, hatırını sormadır. Yardımlaşma demek hangi alanda neye ihtiyaç vardır bunun tespitinde bulunmadır. O bakımdan Müslüman işi yaparken, kayıttan sonra kayıt kapatacağız. Müslüman işi yaparken ne yapılmalı? İstişareyle bu işi ne yapmalı? Yapmalı ve hulasa infak ve tasadduku bu saydığımız nedenlerden dolayı hayatın bir parçası haline getirmeli. Her an hayatında bu minval üzere olmaya ne yapmalı arkadaşlar? Gayret etmeli, yaşamalı. Kısaca benim söyleyeceklerim bunlar. Geldiğiniz için hepinize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah sizden razı olsun. İnşallah bundan sonra da görüşmek dileğiyle diyoruz. Subhaneke Allah mevbi hamdike eşhedü en la ilahe testafirke ve etubiyleyke.